Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Allah subhanahu ve teala hepimize rahmet eylesin. Amin. Razı olacağı amelleri işlemeyi, cennete girmeyi, cemali görmeyi nasip etsin. Allah azze ve celle bir an olsun bizleri nefsimize bırakmasın. Bizleri, eşimizi ve neslimizi tevhid ehli olanlardan eylesin. Amin. Ve cennete giren cemani görenlerden eylesin. Amin. Ve Allah azze ve celle çocukluğumdan beri yaptığım güzel bir dua. Allah bizi sadıklarla beraber eylesin. Amin. Sadık olmayanlarla bizleri doğu ve batı gibi ayırsın ve bir araya ebediyen getirmesin.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 Şimdi o güya kendine göre aşmış. Bütün toplumu müşrik ve kafir görüyor o kafasına, Beni de anlamaya çalışıyor. Hangi kategori değil mi? Sakalda olunca acaba Sofi mi değil mi? Önce bunu test ediyor. Sonra Mehmet Ağa mı değil mi? Onu test ediyor. Ondan sonra Mürciye mi değil mi? Onu test ediyor. Yani kendi sorduğu sorularına yani kaypak dövüşüyor. İşte inanç çok önemli bir olaydır. İşteki olayın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 Geçmişte fahişeler gizlenirdi, münafıklar gizlenirdi, bugün adeta müminler gizlenir hale geldi. Fahişeler en başta, küfür günah işleyen insanlar rağbette ama müminlerse nedense horlanan durumda. Bunlar bizim inancımızı israr etmediğimizden, ne olduğumuzu, nerede duracağımızı bilemediğimizden kaynaklanan yani karakterimizi, imanımızı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 Sahabe diyor ki Allah'ın Resulü insan bir şey yapacağım der, Yapamaz. İnsanların içinde ne yapar? Küçük düşer. Yok diyorum. şey değildir. Şurada bir münker vardır. Sen de onu ne yaparsın? Engelleyecek durumdasın. Yani bedenen, gücen yetiyorsun. Oradan geçtin gittin. Allah kıyamet gününde o insanı çeker diyor. Ey kulum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 Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Bakın Allah Azze ve Celle Hucurat Suresinin 10. ayetinde müminler kardeştir, kardeştir. diyor. Ne kadar güzel bir ayet değil. Herkes diyor bunu. Gidelim tasavvufçıya. Kardeş. Yoo, ahi ahidi el neyan öperler. Nurculara. Aynı. Herkese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 Hucurat onuncu ayetin uzun sebebini hiç baktınız mı? <gülüyor> Birbirlerine kılıç çekmiş mi sahipe? Kellelerini almış mı? Bu ayet uymuşlar. Ne yapmışlar? Yine kardeş olmuşlar. Kim olmuş? İman edenler, müminler olmuşlar. Ve birbirleriyle birlikle beraberliğe, dayanışmaya, yardımlaşmaya engel olan her şey, ama her şey onları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 İslama gel, yani gemiye bin demek. Ne demek? Gemiye bin, İslama bin ya. Yani. İslama gir. O çocuk ne yaptı? Korunmadı. Yani İslamdan korunmadı. Ne yaptı? Dağa çıkarım dedi. Dağa kimin? Çıkamadı. Bir dalga geldi, onu da ne yaptı? götürdü. Buradan anlatmak istediğim şu.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 ee, yanlışlıklara baktığımızda bugün hangi konu olursa olsun İslam ne yapıyor? Baltalanıyor. Bugün üniversitelere gidin kardeşlerim. Özellikle güzel sanatlar dedikleri konumlarda erkek ya da bayan olan öğrenciler model olarak oturtuluyor. çıplak ve onların vücut hatlarıyla resim ya da heykeller yapılabiliyor.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 Müslümanlar esir aldığında ne yapar? Şu günahı işleyen on tane köle azat etsin. Veyahut şunu yap. Ben seni ne yapayım? Azat edeyim. Veyahut gel iki tane sahabeye okumayı yazmayı öğret. Ben seni ne yapayım? Azat edeyim. Veyahut yani hangi meseleye bakarsam bak onu İslam'a kazandırmak için hep bir uğraş vardır. Ve hadis külliyatlarına bakın kardeşlerim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 İslam'ın emir ve yasaklarından hiçbirini açıkça çiğnemeyen kimsenin dengeli, mübah ve takdir toplayıcı yaşantısıdır. Ya buna kadar e, takvalı bir insan. Bu nedir? Senin ona karşı kanaatındır Birisi böyle olur. İkincisi tevil. Şimdi tevil de nedir? Allah Azze ve Celle'nin ayetleri ve Resul'ünün sünnetlerinde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 Sonra ameli anlatacağım Çünkü hadis-i şerifte ne diyor? Sen kitab ehli bir kavme gidiyorsun. Onları ne yap? Allah'ın birliğine davet et. Şayet tutarlarsa günde beş vakit namazın olduğunu emret diyor. Yani sıralamayı bırakıp da sen namaz kılmıyorsun kafirsin dedin o kafirlik ancak sana dener. Ona hiçbir zarar ne yapmaz? Olmaz. Zaten o konumda. Sen bana gavur desen ne anlamaz artık? Bilmiyorum. Bir de toplumun getirdiği belayı düşünün. Namaz kılmayan bir insana toplum kafir diyor mu? Yok. Çünkü imanda tanımda ne var? Kalbin tasdiki, dilin ikrarat. Amel imandan bir cüz diye ne yapmıyor? Toplum tanımıyor. Öyleyse inkar etmediğin müddetçe hiçbir şeyden dinden ne yapmıyorsun? Çıkmıyorsun. Yani demek ki insanlara bakarken de imanımız gereği, naslar gereği bakıyoruz ve o insanlara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 Elhamdülillah